901- Tilavete teşvik. Ebu Musa Radiyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam buyurdular ki, Şu kuran Muhafazaya itina gösterin. Muhammed'in nefsini kudret elinde tutan zat Zülcelal Kasem olsun Kur'an-ı Kerim'in hafızalardan kaçması, develerin bağlarından boşanıp kaçmasından daha kolaydır. 902- Tilavete teşvik i̇bn Ömer radıyallahu anhüma Resulullah'ın şöyle söylediğini rivayet etmiştir. Kur'an-ı ezberlemiş olan kimse, bağlı devesi olan kimse gibidir. Bu adam devesine itina gösterirse onu elinde tutar. Salı verirse deve çeker gider. 903. Tilavete Teşvik. H.Z. Cabir radıyallahu an anlatıyor. Aramızda bedeli ve gayet Arapların da bulunduğu bir cemaate Kur'an okuyorduk. Resulullah. Aleyhissalatu ve selam yanımıza geldi. Okuyun dedi. Her okuyuş güzeldir. Öyle kimseler gelecek ki onlar Kur'an'ın kelimeleri, lafızlarını o ok yapılacak çubuğun düzlenmesi gibi düzleyecekler. Ondan elde edilecek ücreti ahirete bırakmayıp dünyada alacaklar. 904 Tilavet Adabı ve'r-Arabiyye Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam şöyle buyurdu. Kur'an-ı Kerim'i sesinizle de güzelleştirin dedim ki Buhari Bu rivayet-i sahihinin sonunda başlığında tercümede kaydetmiştir. Tevhid 52. Kur'an'ın seslete zevninden maksat kıraat sırasında sesin yükseltilmesidir. Doğru. Allah ney 905. Tilavet adabı Huzeyfer adıy Allahu anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu Selam buyurdular ki Kur'an'ı Arap lahnı ve Arap sesleri üzere okuyun. Sakın ha i aşk ve ehlu-i kitabeyinin lahmı üzere okumayın. Bilesiniz, benden sonra bir kavim gelecek ki, onlar Kur'an'ı okurken, şarkı ve matem tercihi gibi tercih ile okuyacaklar. Onların imanları laftadır gırtlaklarından öte geçmez. Kalbleri fitne ve fesada uğramıştır. Böylelerinden hoşlanan kimselerin kalpleri de fitne ve fesat içindedir. 906. Tilavet Adabı Ebu Said radıyallahu Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam Mescid-i Nebevi'de girmişti. Cemaatin Kur'an-ı Kerim'i olarak okuduklarını işitti. Perdeyi aralayıp şöyle seslendi. Bilin ki herkes Rabbinin hususi şekilde münacat bulunuyor. Birbirinizi seslerinizle rahatsız etmeyin. Biriniz okurken veya mevazda iken diğerin kıraatini bastırmasın. 9. İdil tilavet adabı H. Z. Ayşe Allahu anh'a anlatıyor. Bir yere bir adam kalkıp yüksek sesle Kur'an okudu. Sabah olunca, Resulullah aleyhissalatü vesselam, şu kimseye Allah rahmet buyursun iskat etmiş olduğum bir ayeti bana hatırlatmış oldu, dedi. 908- Tilavet Adabı, Ümmühani radıyallahu anh'a anlatıyor. Ben evimin damında otururken Resulullah ve selamın kıraatini işitirdim. 909. Kilavet Adabı Abdullah ibn Ebik Kays anlatıyor. H Z Resulullahın geceleyin kıraati nasıldı? Gizli mi okurdu? Sesli mi okurdu? diye sordum. Bana, her iki şekilde de okurdu. Bazen gizli, bazen sesli diye cevap verdi. Ben, bu işte genişlik yapan Allah'a hamd olsun dedim. 910. Kilavet Adabı Katrada Merhum anlatıyor. H Z N S Rabiyallahu amhe H Z Peygamber Aleyhissalatu ve kıraatından sordum. Şu cevabı verdi. Resulullah Aleyhissalatu ve selam uzun heceleri uzatırdı. Sonra örnek olarak Bismillahirrahmanirrahim okudu ve uzatılacak yerleri belirgin şekilde uzattı. Bismillahi uzattı. Er uzattı. Er uzattı. 911 Tilavet adabı. Ümmü mübarek diye Allahu anhaden onun Hazreti peygamber aleyhissalatu ve selamın kıraatını açık bir şekilde harf harf tevfif ettiği rivayet edilmiştir. 912 Tilavet adabı Abdullah İbnü'l-Asel diye Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selamı deve'sinin üstünde Fetih süresini okurken gördüm. Süreyi tercih üzere okuyordu. 913 Tilavet adabı H. Z. Ayhe anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi abilalemin diye Fatiha suresini ayet ayet tersil üzere okudu. 914. Tilavet Adabı. İbn-i Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam bana. Kur'an'ı bana oku dedi. Ben hayretle. Sana indirilmiş bulunan Kur'an'ı sana okuyayım diye sordum. Bana, "Evet. Ben onu kendimden başkasından dinlemeyi seviyorum." dedi. Ben de ona Nisa suresini okumaya başladım. Ne zaman ki "Her ümmete her şahit getirdiğimiz ve ey Muhammed seni de bunlara şahit getirdiğimiz vakit durumları nasıl olacak?" mealindeki ayete 41. ayet geldim. Dur dedi. Durdum ve dönüp Resulullah ve Vesselam'a baktım. Bir de ne göreyim? İki gözünden de yaşlar akıyordu. 915. Tilavet Adabı. Esma. Radıyallahu Anh'a anlatıyor. Sellep'ten hiç kimse Kur'an-ı Kerim'in sırasında bayılıp düşmezdi. Onlar ağlarlar ve ürperirlerdi. Sonra bedenleri ve kalpleri zikrullah için yumuşardı. 916. Tilavet Adabı. Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Sizden kim rettini ve zeytini süresini okuyup son ayeti olan, Allah hakimlerin hakimi değil mi? 8. ayet ayetine gelince, Evet. Ben buna şehadet edenlerdenim benim desin. Kim de la uksimuyemil kıyameyi okuyup son ayeti olan, Bütün bunları yapan Allah ölüleri tekrar diriltmeye kadir değil midir? Kıyamet 40 ayetini de okudu mu? Rabbimizin izzetini and olsun evet desin. Kim de Mürselat Suresini okuyup en sondaki? Artık bundan sonra. Hangi söze inanacak onlar? 50. ayet ayetini de tamamladı mı? Allahu Teala'ya inandık desin. 917 Tilavet Adabı Ebu adı Allahu An anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve sellem buyurdular ki, Sizden biri geceleyin kalkınca Kur'an diline dolaşıp ne dediğini anlamamaya başlayınca hemen yatsın. 918 Kidavet Adabı Huzeyfer adıya Allah'u an şöyle demiştir. Ey Kur'an cemaati! Doğru yolda gidin. Siz çok öne geçmiş kimselersiniz. Eğer doğru yoldan ayrılarak, ifrat ve tefritle sağa sola meyledecek olursanız kötülükte çok öne geçmiş bulunarak büyük bir dala düşmüş olacaksınız. 919 Kur'an-ı Hizm ve Evrat Kılma Abdullah İbni Am İbni As'ın daha önce zikri geçen Bana haber verildi ki sen gündüzleri oruç tutuyor. Geceleri de namaz kılıyormuşsun. Doğru mu diye başlayan hadis bu konuya girer. 920 Kur'an-ı Hizm ve Evrat Kılma Abdurrahman İbni Abdülkar-i Rahimehullah anlatıyor. Ömer İbn Hattab Radıyallahu şöyle söylediğini işittim aleyhissalatu ve Vesselam buyurdular ki, kim geceleyin hizbini veya hizbinden bir kısmı okumadan uyursa bunu sabah namazı ile öğle namazı arasında tamamlasın. Bu takdirde, sanki gece mütaat vaktinde okumuş gibi aynı sevaba naim olur. 921 İhtilafın Cevazı, Ömer i̇bn Hatta Hatta Allahu An anlatıyor. Hişam İbnu Hakim i̇bn Hizam'ı, Furkan Suresini farklı şekillerde okurken dinledim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bana bu şekillerden hiçbiriyle okumamıştı. Namazım içinde adamın üzerine atılacak oldum. Kendimi zorla, zıraht edip namazı bitirmesini bekledi. Selamı verir vermez belasından tutup kendime doğru çektim ve sana bu süreyi böyle okumayı kim öğretti diye sordum. Hişam, onu bana Resulullah Aleyhisselatü Vesselam öğretti demez mi? Tepen attı. Yalan söylüyorsun. Onu Resulullah Aleyhisselatu Vesselam bana da öğretti. Ama senin okuduğuna hiç benzemiyor dedim. Adamı derdis edip doğru Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'a götürdüm. Ey Allah'ın Resulü! Dedim. Bu adamın Furkan Suresini bana hiç okumadığın çok farklı şekillerde okuyor gördüm Resulullah. Sükunetle. Hele yakasını sal diye emretti ve ona dönerek Ey Hişam oku bakalım dedi. Kişan, kendisinden işittiğim şekilde, süreyi yeniden okudu. Resulullah aleyhissalatu vesselam, bana yönelerek, Evet, süre bu şekilde indirildi buyurdu. Sonra bana, Ey Ömer, dedi. Sen de oku, aynı süreyi bende. de. Bana öğretmiş olduğu şekilde okudum. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatu vesselam şu açıklamayı yaptı. Evet süre bu şekilde de nazil oldu. Biliniz ki, bu Kur'an 7 harf şekil üzere indirilmiştir. Bunlardan hangisi kolayınıza gelirse onunla okuyun. 922, Kur'an'ın tertibi bölümü ve cemi, Zeyd İbn-i Sabit An anlatıyor. H. Z. Bu Bekir Rabiallahu An, irtidat edenlere karşı yapılan yemamet savaşı sırasında yeni çağırttı. Gittim. Yanında Hazreti Ömer Rabiallahu An oturuyordu. Ebu Bekir bana, bak, Ömer, bana gelip, Kur'an'ın da katılmış bulunduğu Yemame, savaşları şiddetlendi. Ben, her yerde kuralları tüketeceğinden, onlarla birlikte Kur'an'ın da çokça zayı olacağından korkuyorum. Bu sebeple Kur'an'ın cem edilmesini emretmeyi uygun görüyorum dedi. Ben kendisine, Resulullah'ın yapmadığı bir şeyi nasıl yaparım diye cevap verdim. Ancak Ömer Rabbi Allahu bunda hayır var diye ısrar etti. Ben her ne kadar bu meseleye yanaşmak istemediysen de Ömer taleb ve mürajatlarının peşini bırakmadı. Sonunda Allah Ömer'de aklını yatırdığı şeye benim de aklımı yatırdı. Ben de meselenin gereğini aynen Ömer gibi inanmaya başladım. Zeyt devamla der ki, "Bu Bekir radıyallahu Allahu bana yönelerek şunu söyledi. Sen genç. Akıllı bir kimsesin. Hiçbir hususta sana karşı bir itimatsızlığımız yok. Üstelik sen Resulullah ve Vesselam'a Vahid katipliği yaptın. Nazil olan vahiyleri yazdın. Şimdi Kur'an'ın peşine düş ve onu cemet Zeyd radıyallahu anh der ki Allah'a yemin olsun. Ebu Bekir bana dağlardan birini taşıma vazifesi verse bu teklif ettiğin işten daha ağır gelmezdi. Kendisine itiraz ettim. Siz. Resulullah ve Vesselam'ın yapmadığı bir şeyi nasıl yaparsınız dedim. Ebu Bekir Rabiallahu anh beni ikna için. Vallahi bu hayırlı bir iştir dedi. Taleve müracaatlarının peşini bırakmadı. Öyle ki sonunda Allah Hazreti Ebu Bekir'in aklını yatırdığı gibi bu işe benim aklımı da yatırdı. Artık Kur'an'ın peşine düştüm. Onukmaş parçaları, hurma yaprakları. Düz taş parçaları ve ezberlemiş olanların hafızalarından toplamaya başladım. Tevek süresinin son kısmını Huzeyme veya Ebu Huzeyme el-Ensari'nin yanında buldum. Bu kısmı ondan başkasının yanında bulamamıştım. Cem ettiğim sahifeler Hazreti Ebu Bekir Rabiallahu yanında idi. Vefat edinceye kadar da orada kaldı. Sonra Hazreti Ömer Rabiallahu Anh'e intikal etti. Allah ruhunu kabze dinceye kadar onun yanında kaldı. Sonra Resulullahın zevce iyi hakleri hafiselintu Ömer İbnin hasta Rabiyyallahu intikal etti ve onun yanında kaldı. 923. Kur'anın tertibi bölümü ve Cem Zühri, Hazreti Emir Rabiyyallahu amten rivayet ediyor. Kuzeyler Rabiyyallahu am Hazreti Osman Rabiyyallahu amhüm yanına geldi ve ey imirü Yahudiler ve Hristiyanlar gibi kitapları hakkında ihtilafa düşmeden bu ümmetin imdadına yetiş dedi. Hazreti Osman Rabiallahu an derhal Hazreti Afsar Rabiallahu Amh'a birisini yollayarak sendeki suhufu bize gönder. İstinsah edip sana tekrar iade edeceğiz diye haber saldı. Hazreti Afsar Rabiallahu Amh'a da gönderdi. Hazreti Osman Rabiallahu Kur an Kur'an'ın istinsahı için Zeyd i̇bn Sabit Abdullah İbn-i Zübeyz, Said İbn-i Asr Abdullah i̇bn Haris İbn-i İsham Rabi'yallahu anhü ecma'yına emretti. Onlar da bunu istinsah ettiler. Hazreti Osman Kureyşli gruba, Kur'an-ı ilgili olarak herhangi bir hususta silleleyip i̇bn Sabit ihtilaf edecek olursanız, onu Kureyş lisanına uygun olarak yazın. Çünkü Kur'an onların lisanı üzere indirledi. Çalışma esnasında heyet bu minval üzere hareket ettiler. Suhuflu musaflar halinde ortaya koyma işi bitince, Hazreti Osman Rabbı Allahu an her diğere bir musaf gönderdi. Ayrıca bunun haricinde kalan bir sahife veya musafın yakılmasını emretti. Zeyt Rabbı Allahu an der ki, Resulullah aleyhissalatu ve işitmiş olduğum Ahzab suresine ait bir ayete ait yazılı parça bana gelmemişti. Eksikti. Onu araştırdım. Sonunda Huzeyme i̇bn Sabit el-Ensari radıyallahu amir de çıktı. Resulullah aleyhissalatu vesselam onun şahitliğini iki kişinin şahitliğine denk tutmuştu. Bu ayet idi. Mealen, müminlerden Allah'a verdiği ahdi yerine getiren kimseler vardır. Kimi, bu uğurda canını vermiş. Kimi de beklemektedir ahl hiç değiştirmemişlerdir. Asl 23 924. Kur'an'ın tertibi bölümü Enes TZ NS anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam zamanında Kur'an-ı Kerim'i 4 kişi cem etmiştir ve hepsi de ensardır. Übey İbnu Ka'b, Muaz İbnu Cebel, Zeyd, İbnu Sabik Ebu bu Zeyd. Radiyallahu anhüm cem'ain. NS Ebu Zeyd, e, Zeyd "Kim diye sorunca Amcalarından biri dedi, 925, Kur'an'ın tertibi bölümü Recep'i, Buhari'nin bir diğer rivayetinde i̇bn Abbas Rabiallahu Anhüma, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanında muhkem zamanında cem ettim demiştir. Yanındakiler kendisinden, muhkemlemeyi kastediyorsun diye sorunca, muhkem, mufassal sürelerdir diye cevap vermiştir. 926, Teybe, Haris İbn-i anlatıyor. Abdullah İbn-i Mesud radıyallahu anh bize iki hadis rivayet etti. Bunlardan biri Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam dendi. Diğeri de kendisinden. Dedi ki, Mümin günahını şöyle görür. O, sanki üzerine her an düşme tehlikesi olan bir dağın dibinde oturmaktadır. Dağ düşer mi diye korkar durur. Facir ise, Günahı burnunun üzerinden geçen bir sinek gibi görür. i̇bn Mesud bunu söyledikten sonra eliyle şöyle diyerek burnundan sinek kovalar gibi yapmıştır. Sonra dedi ki, ben Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın şöyle söylediğini duydum. Allah, mümin kulunun teybesinden tıpkı şu kimse gibi sevinir. Bir adam hiç bitki bulunmayan, ıssız, tehlikeli bir sölde, Beraberinde yiyeceğini ve içeceğini üzerine yüklemiş olduğu bineği ile birlikte seyahat etmektedir. Bir ara yorgunluktan başımı yere koyup uyur. Uyandığı zaman görür ki hayvanı başına alıp gitmiştir. Her tarafta arar ve fakat bulamaz. Sonunda aç, susuz, yorgun ve bitap düşüp hayvanımın kaybolduğu yere dönüp orada ölünceye kadar uyuyayım der. Gelip ölüm uykusuna Yatmak üzere kolunun üzerine başını koyup uzanır. Derken bir ara uyanır. Bir de ne görsün? Başı ucunda hayvanı durmaktadır. Üzerinde de yiyecek ve içecekleri. İşte Allah'ın, mümin kulunun tevbesinden duyduğu sevinç, kaybolan güneyin azığıyla birlikte kavuşan bu adamın sevincinden fazladır. Müslim'in bir rivayetinde şu ziyade var. Sonra adam sevincinin şiddetinden şaşırarak şöyle dedi. Ey Allahım. Sen benim kulumsun. Ben de senin Rabbinim. 927. Teybe. zirb ve eş anlatıyor. Saffan İbni Asa el-Muradi Rabi'ye Allah'u an bize. Resulullah ve selamın şöyle söylediğini rivayet etti. Madik cihetinde bir kapı vardır. Bu kapının genişliği veya bunun genişliği bir bir kimsenin yürüyüşüyle 40 veya 70 senedir. Allah o kapıyı ardı. Ve semaları yarattığı gün yarattı. İşte bu kapı. Güneş batıdan doğuncaya kadar Teybe için açıktır. 928- Teybe, Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Kim güneş batıdan doğmazdan evvel Teybe ederse Allah Teybesini kabul eder. 929- Teybe, İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu selam buyurdular ki, son nefesini vermedikçe Allah, kulun teybesini kabul eder. 930, Teybe, Ebu Musa radıyallahu an anlatıyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatu selam buyurdular ki, aziz ve celil olan Allah, gündüz günah işleyenlerin teybesini kabul etmek için geceleyin elini açar. Gece günah işleyenlerin teybesini kabul etmek için de gündüz elini açar. Bu hal güneş batıdan doğuncaya kadar devam edecektir. Burada el Allah'ın ihsan ve fazlından kenayedir. 931 teybe bu sayıya itirazı Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki sizden önce yaşayanlar arasında 99 kişiyi öldüren bir adam vardı. Bir adam yeryüzünün en ilgin kişisini sordu. Kendisine bir rahip tarif edildi. Ona kadar gidip, 99 kişi öldürdüğünü, kendisi için bir TV imkanının olup olmadığını sordu. Rahip, hayır yoktur dedi. Herif onu da öldürüp cinayetini yüze tamamladı. Adamcağız, yeryüzünün en bilginini sormaya devam etti. Kendisine alim bir kişi tarif edildi. Ona gelip, 100 kişi öldürdüğünü, kendisi için bir TV imkanı olup olmadığını sordu. Alim Evet. Vardır. Seninle tevben arasına kim perde olabilir? dedi. Ve ilave etti. Ancak. Falan memlekete gitmelisin. Zira orada Allah'a ibadet eden kimseler var. Sen de onlarla Allah'a ibadet edeceksin ve bir daha kendi memleketine dönmeyeceksin. Zira orası kötü bir yer. Adam yola çıktı. Giderken yarı yola varır varmaz ölüm meleği gelip ruhunu kabzetti. Rahmet ve azap melekleri onun hakkında ihtilafa düştüler. Rahmet melekleri. Bu adam teybekar olarak geldi. Kalben Allah yönelmişti dediler. Azap melekleri de. Bu adam hiçbir hayır işlemedi dediler. Onlar böyle çekişirken insan suresinde bir başta melek. Yanlarına geldi. Melekler onu aralarında hakem yaptılar. Haken onlara. Onun çıktığı yerle. Gitmekte olduğu yer arasına ölçün. Hangi tarafa daha yakınsa ona teslim edin dedi. Ölçtüler. Gördüler ki, gitmeyi arzu ettiği ilave yarına bir karış daha yakın. Onu hemen rahmet melekleri aldılar. Bir rivayette şu ziyade var. Bir miktar yol gidince, ölüm gelip çattı. Adamca salih köye doğru çevirdi. Böylece o köy ehlinden sayıldı. 932, Teybe. Bir diğer rivayette aynı hikaye ile ilgili olarak şöyle denmiştir. Allah-u Teala bir iki köyü adamdan uzaklaşmayı, öbür köye de yaklaşmayı vahyetti. Sonra da, adamın geldiği ve gitmekte olduğu köylere uzaklıklarını ölçüp kıyaslayın dedi. 933-TB-HZ-NF Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu selam buyurdular ki, oğlunun her biri hatakardır. Ancak patakaların en hayırlısı teybekkar olanlarıdır. 934. Rüya ve rüyada buna dair hadisler. Ebu Hüreyre radıyallahu. An anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki. Zaman yaklaşınca. Müminin rüyası. Neredeyse yalan söylemeyecek. Esasen müminin rüyası. Peygamberliğin 46 cüzünden bir cüzdür. Buhari'nin rivayetinde şu ziyade var. Peygamberlikten yüz olan şey yalan olamaz. 935. Rüya ve rüyara da buna dair hadisler. Ebu Katade adı Allahu Amin'in anlattığına göre, Resulullah aleyhissalatu ve selamın şöyle söylediğini işitmiştir: Rüya Allah'tandır. Bunun sıkıntılı rüya şeytandandır. Öyle ise sizden biri. Hoşuna gitmeyen kötü bir rüya bugün görecek olursa sol tarafına tükürsün ve ondan Allah'a ihtiyade etsin sığınsın. Böyle yaparsa şeytan kendisine asla zarar edemeyecektir. 936 Rüya ve rüyada buna dair hadisler. Buhari'nin bir rivayetinde Resulullah Aleyhisselatu Vesselam şöyle buyurur. Beni rüyada gören Gerçekten beni görmüştür. Çünkü şeytan benim suretime gidemez. 937 Rüya ve rüya da buna dair hadisler. Ebu Rezin El-Ukeli Nakit i̇bn Amir İbni Sabire radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Müminin rüyası, Nüvürvetin yüzünden bir cüzdür. Bu rüya, anlatılmadığı müddetçe bir kuşun ayağında takılı vaziyette durur. Anlatılacak olursa hemen düşer. 938 Rüya ve rüya da buna dair hadisler. Ebu Saeed Allah'u an anlatıyor. Müminin rüyası. vetin 46 cüzünden bir cüzdür. 939. Rüya ve rüyada buna dair hadisler. Tirmizi de Ebu Saeed'den şu rivayet kaydedilmiştir. En sadık rüya ise her vakitlerinde görülen rüyadır. 940. Rüya ve rüyada buna dair hadisler. H. Z. Ebu Hübeyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle demişti: Benden sonra peygamberlikten sadece mübeşşirat müjdeciler kalacaktır. Yanındakiler sordu: Mübeşşirat da nedir? Salih rüyadır diye cevap verdi. Muvatınım rivayetinde şu ziyade var. Salih rüyayı salih kişi görür ve ona gösterilir. 941 Tabir edilmiş rüyalar. Semre İbnu Cündebey Allahu an anlatıyor. Resulullah ve selam sık sık, sizden bir rüya gören yok mu diye sorardı. Görenler de, ona Allah'ım dilediği kadar anlatırlardı. Bir sabah bize yine sordu, sizden bir rüya gören yok mu kendisine? Bizden kimse bir şey görmedi dediler. Bunun üzerine, ama ben gördüm dedi ve anlattı. Bu gece bana iki kişi geldi. Beni alıp haydi yürü, dediler. Yürüdüm. Yatan bir adamın yanına geldik. Yanında biri. Elinde bir kaya olduğu halde başucunda duruyordu. Bazen bu kayayı başına indirip onunla başını yarıyordu. Taşla sağa sola yuvarlanıp gidiyordu. Adam taşı takip ediyor ve tekrar alıyordu. Ama başı eskisi gibi iyileşinceye kadar vurmuyordu. İyileştikten sonra tekrar indiriyor. Önceki yaptıklarını aynen yeniliyordu. Beni getirenlere. Sübhanallah. Nedir bu? Dedim. Dinlemeyip. Yürü. Yürü. Dediler. Yürüdük. Sırt üstü uzanmış birinin yanına geldik. Bunun da yanında. Elinde demir kancalar bulunan biri duruyordu. Adamın bir yüzüne gelip. Çengeli takıp yüzünün yarısını ensesine kadar soyuyordu. Burnu. Gözü. Enseye kadar soyuluyordu.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 Ben yine dayanamayıp bu nedir diye sordum. Cevap vermeyip yine yürü. Yürü dediler. Beraberce yürüdük. Çok çirkin görünüşlü bir adamın yanına geldik. Böylesi çirkin kimseyi görmemişsindir. Bunun yanında bir ateş vardı. Adam ateşi tutuşturup etrafında dönüyordu. Ben yine bu nedir diye sordum. Cevap vermeyip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 Açtılar ve beraberce girdik. Bizi bir kısım insanlar karşıladı. Bunlar yaratılışça bir yarısı çok güzel, diğer yarısı da çok çirkin kimselerdir. Sanki böylesine güzellik, böylesine çirkinlik görmemişsindir. Arkadaşlarım onlara, gidin nehirle bağın, dediler. Meğerse orada açıkta bir nehir varmış. Suyu sanki safi süttü, ben beyaz. Gidip içine banıp çıktılar. Çirkinlikleri tamamen geçiş olarak geri geldiler. İki tarafları da en güzel şekli almıştı. Beni dolaştıran arkadaşlarım açıkladılar. Bu gördüğün adın cennetidir. Şu da metin makamındır. Gözümü keverip baktım. Bu bir saraydı. Tıpkı beyaz bir bulut gibi. Beni gezdirin. İçine bir gireyim Dedim. Şimdilik hayır. Amma mutlaka gireceksin. Dediler. Ben. Geceden beri acayip şeyler gördüm. Neydi bunlar? Diye sordum. Sana anlatacağız. Dediler ve anlattılar. Taşla başı yarılan. O ilk gördüğün adam. Kur'an'ı atıp reddeden. Fars namazlarda uyuyup kılmayan kimsedir. Ensesine kadar yüzünün derileri. Burnu. Gözü soyulan adam. Evinden.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 Onun etrafındaki çocuklar ise, fıtrat üzere bulu ermeden ölen çocuklardır. Cemaatten biri hemen atılarak, Ey Allah'ın Resulü! Müşrik çocukları da mı diye sordu. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Evet, dedi. Müşrik çocukları da ve anlatmaya devam etti. Yarısı güzel yarısı, çirkin yaratılışlı olan adamlara gelince, bunlar iyi anellerle kötü anelleri birbirine, karıştırıp her ikisini de yapan kimselerdir. Allah onları affetmiştir. 942 Tabir edilmiş rüyalar. Ebubü Leyr'e Allahu amm anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Biz öne geçen sonuncularız. Ben uyurken bana arzın hazineleri getirildi. Elim altından iki bilezik kondu. Bunlar benim nazarımda büyüdüler ve beni kederlendirdiler. Bana Bunlara üfle diye vahy edildi. Ben de üfledim. Derken uçup gittiler. Ben bunları. Çıkacak olan ve aralarında bulunduğum iki yalancı olarak teyit ettim. Birisi Sana'nın lideri. Diğeri de Yemami'nin lideridir. 943 Tabir edilmiş rüyalar. bu Musa Rabi'ye Allah'u an anlatıyor. Resulullah ve selam buyurdular ki. Rüyamda kendimi Mekke'den. Kurma ağaçları bulunan bir belde hicret ediyorum gördüm. Ben bunu hicretimin yemameye veya hacera olacağı şeklinde tahmin etmiştim. Meğer Esrit şehrine imiş. Bu rüyamda kendimi bir kılıncı sallıyor gördüm. Kılıncın başı kopmuştu. Bu, Urhu savaşında müminlerin maruz kaldıkları musibete delalet ediyormuş. Sonra kılıncımı tekrar salladım. Bu sefer, eskisinden daha iyi bir hal aldı. Bu da Cenab-ı Hakk'ın fetih ve Müslümanların bir araya gelmelerin evinden lütfettiği nimetlerine delalet etti. O aynı rüyamda sırlar ve Allah'ın verdiği başka hayrını gördüm. Sırlar Uhud gününde müminlerden biri cemaate çıktı. Gördüğüm başka hayır da Allah'ın bedirden sonra nasip ettiği fetihlerin hayrı ve bize Rabbimizin lütfettiği Bedrul Mevit Sıdkı'nın sevabı olarak çıktı. 944. Tabir edilmiş rüyalar. H.Z. Enes Allah'u anh anlatıyor. H.Z. Peygamber Ve vesselamin şöyle söylediğini işittim. Ben bu gece, rüyamda, kendimi Ukbe İbn Rafi'in evindeymişim gördüm. Orada bana i̇bn Sekme denen cinsten taze hurma getirildi. Ben bu rüyayı şöyle teyit ettim. Yükselme dünyada bizimdir. Ahirette de hayırlı akibet bizimdir. Dinimiz de tamamlanmıştır. 945. Tabir edilmiş rüyalar. İbn-i Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah ve vesselam şöyle demişti. Ben rüyamda saçları karmakarışık siyah bir kadının Medine'den çıkıp Nehye'ye indiğini gördüm. Burası cülhseydir. Ben bunu Medine'deki lebanın oraya nakledilmesine yordum. 946. Tabir edilmiş rüyalar. İbn-i Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah ve Vesselam zamanında kişi, bir rüya görecek olsa onu, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e anlatırdı. O sıralarda ben genç, bekar bir delikanlıydım. Mescidde yatıp kalkıyordum. Bir gün rüyamda, iki meleğin beni yakalayıp cehennemin kenarına kadar getirdiklerini gördüm. Cehennem kuyu çemberi gibi çemberlenmişti. Keza kova takılan kuyu direği gibi ikide direği vardı. Cehennemde bazı insanlar vardı ki onları tanıdım. Hemen istiyazıya başlayıp üç kere. Ateşten Allah'a sığınırım dedim. Derken beni getiren iki meleği üçüncü bir melek karşılayıp. Bana. Niye korkuyorsun? Korkma dedi. Ben bu rüyayı kız kardeşim Hafsa Radıyallahu Anh'a'ya anlattım. Hafsa da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatmış. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Abdullah ne iyi insan. Keşke bir de gece namazı kısa demiş. Salim der ki, Abdullah. Bundan sonra geceleri pek az uyur oldu. 947. Tabir edilmiş rüyalar. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüma bir başka rivayette şöyle demektedir. Rüyamda, avucumda seraka denen iyi cins ipekten bir parça gördüm. Cemette, her nereyi arzu etsem ben oraya uçuruyordu. Bu rüyamur Hafs an anhaya anlattım. O da Resulullah'a anlatmış. Resulullah aleyhissalatu ve selam, kardeşim salih bir kimse diye yormuş. 948. Tabir edilmiş rüyalar. Ebu Bekler Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam bir gün, sizden bir rüya gören var mı diye sual buyurdular. Cemaaten bir adam. Evet ben şöyle bir rüya gördüm. Sanki gökten inmiş bir terazi vardı. Sizle Ebu Bekir tartıldınız. Sen, Ebu Bekir'den ağır geldin. Ebu Bekirle Ömer de tartıldılar. Ebu Bekir ağır geldi. Sonra Ömerle Osman tartıldılar. Ömer ağır bastı. Sonra terazi kaldırıldı dedi. Adam sözünü bitirince Resulullah aleyhissalatu vesselamın mübarek üzerinde memnuniyetsizlik gördük. 949 Tabir edilmiş rüyalar, İbn-i Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Bir adam Resulullah ve vesselam'a gelerek rüyayı anlattı. Bu gece rüyamda buluta benzer bir şey gördüm. Ondan yağ ve bal yağıyordu. İnsanlar da ellerini açıp bu yağmurdan almaya çalışıyorlardı. Azıcık adam da vardı. Çokça alabilen de. Derken arzdan semaya kadar uzanan bir ip gördüm. Siz o ip yapışıp çıktınız. Sizden sonra birisi ona tutunup oda çıktı. Sonra bir diğeri yükseldi. Sonra bir diğeri daha ipe tutundu. Ama ip koptu. Ancak onun için ipi eklediler. O da yükseldi. Hazreti Ebu Bekir Rabi'ye Allah'u an atılarak. Ey Allah'ın Resulü! annem babam sana kurban olsun. Müsaade buyursanız ben yorayım dedi. Resulullah da pekala yor dedi. Hazreti bu Bekir şunları söyledi. O bulutun su gölgelik, İslam bulutudur. Ondan yağan bal yağ Kur'an'dır. Kur'an'ın bal gibi halaveti ve yağ gibi yumuşaklığıdır. İnsanların bundan avuç avuç almaları Kur'an'dan kiminin çok, kiminin az miktarda istifadeleridir. Ardından semaya inen ip ise, senin getirdiğin hakikattir. Sen buna yapışmışsın. Allah o sebeple seni yüceltecektir. Senden sonra bir adam daha ona yapışacak ve onunla yücelecek. Ondan sonra biri daha ona yapışıp o da yücelecek. Ondan sonra biri daha yapışır. Fakat ip kopar. Ancak onun için ip ulanır o da yapışıp yükselir. Ey Allah'ın Resulü! Annem babam sana feda olsun. Doğru tevil edip etmediğimi haber ver. Resulullah aleyhissalatu vesselam şu cevabı verdi. Bazı tevilinde isabet ettin. Bazı tevilinde de hata ettin. Öyleyse, Allah'a kasem olsun. Hatalarımı söyleyeceksin hayır, dedi. Resulullah ve vesselam yemin verme. 950 tabir edilmiş rüyalar. H.Z. Ayşe Allahu anh'a anlatıyor. Rüyamda hücreme 3 ayın düştüğünü gördüm. Rüyamı babam Ebu Bekir Allahu anh'a anlattım. Sükut etti. Cevap vermedi. Resulullah ve Vesselam vefat edip de odama defnedilince Ebu Bekir. İşte rüyanda gördüğün üç aydan biri en hayırlısı dedi. 951. Tabir edilmiş rüyalar. Yine. Hazreti Ayşe anlatıyor. H. Z. Peygamber ve selam Baraka İbn Nesel hakkında soruldu. Hazreti Hatice Radiyallahu Anha. O seni tasdik etti ve sen peygamberliğini izhar etmeden önce vefat etti dedi. Resulullah ve vesselam şu cevabı verdi. O bana rüyada gösterildi. Üzerinde beyaz bir elbise vardı. Şayet cehennemlik olsaydı. Beyaz renkli olmayan bir elbise içerisinde olması gerekirdi. 952 Tabir edilmiş rüyalar. H.Z. Cabir adı yallahu an anlatıyor. Bir Bedevi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'e gelip, ''Rüyamda başımın kesildiğini, kendimin de onun peşine düştüğünü gördüm.'' dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam adamı azarlayıp, ''Sakın ha! Şeytanım! Rüyamda seninle eğlenmesini kimseye anlatma.'' dedi. 953 Tabir edilmiş rüyalar, Ümmü Allah El Ensari'ye Allahu anha anlatıyor. Muharicirler geldiği zaman kura çekildi. Bize Osman i̇bn Mazun'un ağırlanması çıktı. Onu evimize yerleştirdik. Hemen hastalandı. Tedavisiyle meşgul olduk. Şifa bulamadı. Vefat etti. Osman Rabiallahu Anh'ı rüyamda gördüm. Akan bir çeşmesi vardı. Düşümü Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ı anlattım. Bana. Bu onun anildir. Onun için akıyor dedi. 954 İzaz, Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdular. Bir kimse, İzaz edenin yanında malını aynen bulmuş ise, bu malı o, herkesten daha ziyade hat sahibidir. 955, İzaz, Ebu Said el-Hudri radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselam zamanında, bir adamın satın aldığı meyveye afat vurdu. Bu yüzden adamın borcu arttı ve biraz etti. Kendisine dava arz edilince Resulullah aleyhissalatu ve selam halka kardeşiniz mal tasadduk ederek yardım edin dedi. Bunun üzerine halk ona tasaddukta bulundu. Ama toplanan borcunu ödemeye kafir gelmedi. Aleyhissalatu ve selam efendimiz bu sefer alacaklılara bulduklarınızı alın. Size bundan başka bir şey yok buyurdu. 956 Ölümü Temenni H.Z. Enes an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdular. Sizden hiç kimse maruz kaldığı bir zarar sebebiyle ölümü temenni etmesin. Mutlaka bunu yapmak mecburiyetini hissederse, bari şöyle söylesin. Rabbim hakkında hayat hayırlı ise yaşat. Ölüm hayırlı ise canımı al. 957. Ölümü temenni. Kays ibn Ebi Hazım anlatıyor. Habbab ibn-i Eret radıyallahu anh'in yanına girmiştim. Karnından yedi yedi dağılatmıştı. Bana. Eğer Resulullah aleyhissalatu vesselam ölümü talep etmekten bizi ben etmeseydi mutlaka onu talep ederdi dedi. 958. Teşekkür. Hüsame ibnu Zeyd radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve Sellem buyurdular ki kim kendisine yapılan bir iyiliğe karşı bunu yapana Cezakellahu hayran Allah sana hayırlı mükafat versin derse teşekkür en mükemmel şekilde yapmış olur. 959. Teşekkür. Hz. Cabir Abiyalahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve Selam. kim bir ihsanı mazhar olursa bulduğu takdirde karşılığını hemen versin. Bulamazsa, Ferene senede bulunsun. Zira onu ölmekle, Teşekkür'ünü yerine, Getirmiş olur. Ketmeden karşılık vermeyen nankörlük etmiş olur, dedi. Tirmizinin rivayetinde şu ziyade var. Kim de kendisine verilmeyenle süslenirse iki yalan elbisesi giyen gibi olur. 960. Teşekkür. bu Tebbu Sayık Radiallahu amisten gelen bir rivayette, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Halka teşekkürde bulunmayan Allah'a da şükre etmez. 961 Teşekkür H.Z.N.S. Radiyallahu An anlatıyor. Muhariddirler hicretle Medine'ye gelip Ensar'ın yardımlarını gördükleri vakit şöyle dediler. Ey Allah'ın Resulü! Biz, çok maldan böylesine cömertce veren, Az da yardımı böylesine güzel yapan aralarına inmiş bulunduğumuz Hümedinelilerden başka bir kavmi hiç görmedik. Bize bedel işlerimizi yaptılar. Hayatımızı düzene koymada yardımcı. Oldular. Biz hicret ve ibadetlerimizle kazandığımız cevapların hepsini onlar alacak diye korkuyoruz. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam onlara şu cevabı verdi. Hayır. Onlar sizin dua ve teşekkürlerinizden hasıl olan sevabı alacaklar. 962. Cihat ve Mücahidlerin Fazileti H.Z. Osman'da Allahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ı dinledim şöyle diyordu. Allah yolunda bir günlük ribat. Diğer menzillerde Allah yolunda geçirilen bir günden daha hayırlıdır. 963. Cihat ve Mücahidlerin Fazileti Fadale İbn-i Ubeyt radıyallahu an anlatıyor. Her ölenin ameline son verilir. Ancak Allah yolunda ölen murav müstesna. Çünkü onun ameli kıyamet gününe kadar arttırılır. Ayrıca o, kabir azabına da uğratılmaz. 964 Cihat ve mücahidlerin Fazileti Tirmizi'nin rivayetinde şu ziyade mevcuttur. Gerçek mücahit nefs ile cihat edendir. 965 Cihat ve mücahidlerin fazileti. H. Z. Enes Rabiyallahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki. Öğleden evvel veya öğleden sonra bir kerecik Allah yolunda yola çıkış. Dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlıdır. 966. Cihat ve mücahidlerin fazileti. Ebu Hüreyre Rabiyallahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki. Müslüman erkeklerden kim? Allah yolunda. illa kerim-i için. Devenin iki sağıma arasında geçen müddet kadar savaşacak olsa cennet kendisine vacil olur. 967. Cihat ve mücahidlerin fazileti. Muaz İbni Cebel Babi Yavahu An anlatıyor. İçinden samimi şekilde Allah yolunda cihat. Yapmayı temenni eden bir kimse. Bir hare ölse de, öldürülse de şehit sevabı kazanır. Kimde de Allah yolunda yara alsa veya Allah yolunda düşmanın sebep olmadığı bir musibetle bile yaralansa bu yara. Kıyamet günü. En büyük hali içinde rengi zaferan renginde. Kokusu da kokusunda olarak gelir. Kimin vücudunda. Allah yolunda iken çıkan. İltihap gibi bir yara açılacak olsa bu da onun için şehitlik mühürü olur. 968. Cihat ve mücahidlerin fazileti. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Allah yolunda yaralanan hiçbir yaralı yoktur ki kıyamet günü yarası kamıyor olarak gelmiş olmasın. Bu kanun rengi kan renginde, kokusu da hiç kokusundadır. 969. Cihat ve Mücahidlerin fazileti. Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Allah alakalı hazretleri Allah rızası için yola çıkan kimse hakkında bu kulum, benim yolumda cihat etmek üzere bana inanarak peygamberlerimi tasdik ederek yola çıkmıştır. Artık onu ya cennetime koymak yahut da ücret veya ganimet elde etmiş olarak, çıkmış olduğu meskenine geri çevirmek hususunda garanti veriyorum diyerek teminat verir. Muhammed'in nefsini kudret elinde tutan zat Zülcelal'e emin olsun ki, Allah yolunda yaralanmış hiçbir yaralı yoktur ki, Kıyamet günü, yaralandığım ilk günkü manzarasıyla gelmiş olmasın. Yarası taze kan renginde, kokusu da miş kokusunda olarak. Muhammed'in nefsini kudret elinde tutan Zat-ı Zülcelal'e emin ediyorum ki, Müslümanlara meşakkat vermeyecek olsam, Allah yolunda. Gaz ve Eçkan hiçbir seriyeden asla geri kalmazdım. Ancak onları hayvana bindirecek imkan bulamıyorum. Onlar da beni takibe imkan bulamıyorlar benden geri kalmak da onlara yol geliyor. Muhammed'in nefsi kudret elinde olan zat-ı zülcelale kasem olsun Allah yolunda gazaya çıkıp öldürülmeyi sonra tekrar hayat bulup gazada tekrar öldürülmeyi sonra tekrar gazaya çıkıp öldürülmeyi ne kadar isterim. 970 Cihat ve Mücahidlerin Fazileti. Hz. Ebu Hüreyer eradiyallahu a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selamtan bir gün sordular. Ey Allah'ın Resulü, Allah yolunda yapılan bir cihada hangi amel denk olur başka bir amel de dedi. Ona güç getirmezsiniz soruyu soranlar ikinci ve hatta üçüncü sefer tekrar sordular. Resulullah her seferinde aynı cevabı verip, bir başka amel ona güç getirmezsiniz dedi ve sonra şunu ilave etti. Allah yolundaki değil misali gündüzleri ve geceleri hiç ara vermeden oruç tutup namaz kılan. Allah'ın ayetlerine de itaatkar olan ve Allah yolundaki mücahid, cihattan dönünceye kadar namaz ve oruçtan hiç gevşemeyen kimse gibidir. 971. Cihad ve mücahidlerin fazileti. Ebu Said Rabiallahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam'a. Ey Allah'ın Resulü! İnsanların en etadı kimdir diye soruldu. Şu cevabı verdi. Allah yolunda malıyla canıyla cihat eden mimin kişi sonra kim? diye tekrar soruldu. Bu sefer, tenhalardan bir tenhaya Allah korkusuyla çekilip, insanları şerrinden bırakan kimsedir diye cevap verdi. 972 Cihat ve Mücahidlerin Fazileti Ebu Said-i Hudbi Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, size, İnsanların en hayırlısı ve en şerlisine haber vereyim mi? İnsanların en hayırlısı o kimsedir ki, kendi veya başkasının atı sırtında ya da yaya olarak, ölünceye kadar Allah yolunda çalışır. İnsanların en şerlisine gelince o da, Allah'ın kitabını okuyup emir ve yasaklarına riayet etmeyen kimsedir. 973. Cihat ve mücahidlerin fazileti. İbn-i Abbas Rab'yallahu anh'ıma anlatıyor. De ki: Allah'a ve selam buyurdular ki size insanların en hayırlısını haber vereyim mi? O atının yuvarından Allah yolunda tutan kimsedir. Hayır da bunu takip edeni haber vereyim mi? O da koyunlarının peşine takılıp insanları terk eden koyunlarda bulunan Allah'ın hakkını da ödeyen kimsedir. Size insanların en kötüsünü de haber vereyim mi? O da Allah'tan isteyip Allah adına vermeyendir. 974. Cihat ve mücahidlerin fazileti. Ebu Ümame radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselam şöyle buyurdular. Ümmetimin seyahati Allah yolunda cihadıdır. 975. Cihad ve mücahidlerin fazileti. H.Z. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki. Allah korkusuyla gözyaşı döken kimse nemeye geri dönmedikçe ateşe girmez. Bir kur üzerinde. Allah yolunda yapışan tozla. Cehennemin dumanı bir araya gelmez. 976. Cihat ve mücahidlerin fazileti. i̇bn Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselamın şöyle söylediğini. işittim. İki göz vardır. Onlara ateş değmez. Allah için ağlayan göz ile. Allah yolunda uyanık sabahlayan göz. 977. Cihad ve mücahidlerin fazileti. Ebu Hüreyre Rab'i Allah'u An anlatıyor. Rasulullah buyurdu ki, Kâfır ile onu öldüren ebediyen cehennemde bir araya gelmezler. Keza bir kulun karnında. Allah yolunda yutulmuş olan tozla cehennem ateşi bir araya gelmezler. Keza, Bir kulun kalbinde imanla haset bir araya gelmezler. 978. Cihat ve mücahidlerin fazileti. Ebû Sa'id Radıyallahu an anlatıyor. Resûlullah Aleyhissalâtu ve selam bir gün şöyle dedi: Kim Rabba olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak Muhammed'den razı ise ona cennet vacit olmuştur. Bu söz hayretime gitti ve, ey Allah'ın Resûlü, bir kere, daha tekrar eder misiniz? dedim. Aynen tekrar etti ve arkadan da şunu söyledi. Bir başka şey daha var ki, Allah, onun sebebiyle, kulun cennetteki makamını yüz derece müceltir. Bu derecelerden ikisi arasındaki uzaklık, sema ile ardı arasındaki mesafe gibidir. Ben, öyleyse bu nedir dedim. Şu cevabı verdi. Allah yolunda cihat, Allah yolunda cihat, Allah yolunda cihat 979. Cihat ve mücahidlerin fazileti. Heze bu adı de Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Allah iki kişi hakkında güler. Bunlardan biri diğerini öldürmüş olduğu halde ikisi de cennete gider. Bunlardan diğeri Allah yolunda cihat eder ve şehit olur. Allah katile mağfiretini ulaştırır. O da Müslüman olur. Sonra Allah yolunda Cihada katılır ve şehit olur. Böylece her ikisi de cennette buluşurlar. 980. Cihat ve mücahidlerin fazileti. H.Z. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Kim Allah iman ederek ve vadini tasdik ederek, Allah yolunda kullanmak üzere bir at tutarsa bu atın yediği, teri, gübresi, peyli kıyamet günü terazisine girecektir yani sahibine cevap olacaktır. 981. Cihat ve Mücahitlerin Fazileti. Ebu Mes'ud el-Bedri radıyallahu an anlatıyor. Bir adam Resulullah aleyhissalatu vesselam'a yularlanmış bir deve getirerek "Bu Allah yoluna bağışımdır." dedi. Resulullah aleyhissalatu vesselam adama "Buna karşılık sana kıyamet günü her biri yularlanmış 700 deve vardır." dedi. 982. Cihat ve Mücahidlerin Fazileti. Adil İbni Hatim radıyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'a Sadakanın hangisi et al Allah nazarında en kıymetlidir diye sorulmuştu. Şu cevabı verdi. Allah yolunda bir köleye hizmete koymak veya Allah yolunda askerler için bir çadır kurmak bağışlamak veya döl alma yaşına basan bir dereye hibe, İhâre veya kar suretinde bağışlamak. 983. Cihat ve Mücahidlerin Fazileti Zeyd İbn-i Halid radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular. Kim Allah yolunda bir askerin teçhizatını temin ederse bizzat gaza yapmış olur. Kim gazaya çıkan bir askerin geride kalan ailesine hayırlı himayede bulunursa gaza yapmış olur. 984. Cihat ve Mücahidlerin Fazileti Ebu Eyüp'e Allah'ın anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı dinledim şöyle demişti. Size birçok memleketlerin fethi müyesser kullanacak. Oralarda komşu farla cihat için toplanmış askeri birlikler göreceksiniz. Size bu birliklerle sefere çıkmak vazifesi verilecek. Bazılarınız onlarla hasya olarak sefere çıkmak istemeyerek Adamlarının arasından saçıp Gazli'ye ücretsiz katılmamanın yollarını arayacak. Arkadan da kendileriyle anlaşacak kabileler araştırıp, onlara, falanca orduya size bedel katılmam için beni ücretle tutacak yok mu? Falanca orduya size bedel katılmam için beni ücretle tutacak yok mu? diyecek. Bilirsiniz. Hasbeten Gazli'ye gitmekten kaçan bu adam bir ücretlidir. Son damlasına kadar kanını akıtsa da Gazi değildir. Şehit sayılmaz. Uhrevi. Ücretten mahrumdur. 985. Cihat ve mücahidlerin fazileti. Zeyd İbnu Eslem anlatıyor. Ebu Ubeyde. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ıma yazarak Rum cemaatlerini ve bunlardan duyduğu endişeyi belirtti. Hazreti Ömer radıyallahu anh kendisine şu cevabı verdi. En Mabat. Bil ki. Mimin bir kula nerede bir şiddet inecek olsa Allah ondan sonra bir felet kurtuluş verir. Zira bir zorluk iki kolayla asla galebe çalamaz. Cenabı ı Hak'ta Kur'an-ı şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler! Sabredin! Düşmanlarınızdan daha sabırlı olun. Cihada hazır bulunun. Allah'tan da korkun ki başarıyı erisiniz. Al-i İmran 286 Şehadet ve Şehidin Fazileti H.Z.N.S. -E radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Cennete giren hiç kimse, Dünyaya geri dönmek istemez. Yeryüzünde, Olan her şey orada vardır. Ancak şehit böyle değil. O, Mazhar olduğu ikramlar sebebiyle yeryüzüne dönüp on kere şehit olmayı temenni eder. Bir rivayette şu ziyade mevcut. Şehit hariç, o, şehidlik sebebiyle mazhar olduğu üstünlükler ve kerametler sebebiyle dönmek ister. 987. Şehadet ve Şehidin Fazileti İbn-i Ebu Umeyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Allah yolunda öldürülmem. Bana bütün evlerde ve çadırda yaşayanların benim olmasından daha sevgilidir. 988. Şehadet ve Şehidin Fazileti Heze Muğire Rabiyallahu Anh dedi ki, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Rabbimizin Risaletini getirmiştir. Bir de bize bildirdi ki, bizden kim öldürülürse, cennetlik olacaktır. Bu sebeple biz, ölümü, sizin hayatı sevdiğinizden daha çok seviyoruz. 989 Şehadet ve Şehidin Fazileti bu Katader Rabiyallahu Anh anlatıyor. Bir adam sordu, Ey Allah'ın Resulü! Allah yolunda öldürüldüğüm takdirde, bütün hatalarım örtülecek mi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Evet. Sen sabreder. Mükafaat bekler. Geri kaçmadan ileri atılır vaziyette olduğun halde öldürülürsen diye cevap verdi. Ve adama sordu. Nasıl sormuştun adam sorusunu aynen yeniledi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sözlerini şöyle tamamladı. Evet. Kul borcu hariç. Bütün günahların affedilecek. Zira Cebrail bu hususu bana haber verdi. 990. Şehadet ve şehidin fazileti. Müslim. Abdullah İbn-i Am' i̇bn Allahu As. Radıyallahu şunu kaydeder. Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular. Şehidin borç hariç bütün günahları affedilir. 991. Şehadet ve şehidin fazileti. Fadale İbni Ubeyd anlatıyor. H. Z. Ömer Allahu anh dinledim. H. Z. Peygamberden işittim diyerek şu hadisi rivayet etti. Dört çeşit şehit vardır. 1. İmanı kalı mümin kişi düşmanla karşılaşır. Öldürülünceye kadar Allah sadık kalır. İşte bu kıyamet günü. İnsanların gıpta ile gözlerini kaldırıp bakacakları gerçek şehiddir. Bunu yaparken başını kaldırır ve kalan suresi yere düşer. Fadal eder ki bu, Hazreti Ömer'in kalan suresiniydi. Yoksa Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın kalan suresiniydi anlayamadım. İki, imanı sağlayan ancak önceki kadar şecat sahibi olmayan bir mümin, düşmanla karşılaşır. Korkudan vücudu, tavsa ağacının dikini batmış gibi titrer. Bu sırada gelen serseri bir otlar vesile hayatını kaybeder. İkinci derecede bir şehitdir. 3- İyi anayla kötü ameli karıştırmış mümin kişi. Düşmanla karşılaşır. Bu karşılaşma esnasında sabır ve şecaatte. Şehidliğin mükafatını beklemekte Allah'a sadık kalır. Öldürülünce bu üçüncü mertebede bir şehit olur. Dördüncü günahkar bir mümin düşmanla karşılaşır. Ölünceye kadar Allah'a sadık kalır. Bu da dördüncü derecede bir şehit olur. 992 cihadet ve şehidin fazileti Yahya İbn Saîd rivayatı Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam beydirde bizleri cihada teşvik etti. Cenneti hatırlattı. Bu sırada ensardan biri elindeki hurmalardan yemekteydi. Birden ben şunları bitirinceye kadar oturacak olursam dünyaya fazla hırs göstermiş olacağım dedi ve ellerindeki hurmaları fırlatarak kılıncını çekip öldürülünceye kadar savaştı. 993 Şehadet ve Şehidin Fazileti H.Z.B. Radiyallahu An anlatıyor. Zırh giyinmiş bir adam gelerek. Ya Resulullah! Hemen savaşa mı katılayım? Müslüman mı olayım diye sordu. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam. Müslüman ol. Sonra savaşa katıl dedi. Adam Müslüman oldu. Savaşa katıldı ve öldürüldü. Resulullah ve Vesselam onun hakkında az bir amelde bulundu, façka çok şey kazandı buyurdu. 994 Şehadet ve Şehidin Fazileti Raşid i̇bn Saad. Sa'd, Ashab'a birinden naklen anlatıyor. Bir zat Resulullah'a gelip, Ey Allah'ın Resulü! Niye şehit dışında kalan müminler kabir ve inkihan edilirler diye sordu. Resulullah şu cevabı verdi. Şehidin ölüm anında tepesinin üstünde kılıç parıltısını hissetmesi intihan olarak ona kafidir. 995. Şehadet ve şehidin fazileti. Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Şehidin ölüm darbesinden duyduğu ızdırap sizden birinin çimlikten duyduğu ızdırap kadardır. 996. Şehadet ve şehidin fazileti. İbnu Mesud radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Rabbimiz Allah yolunda savaşan şu kimseye taç etmiştir. Arkadaşları hezimete uğralıp kaçmıştır. Ancak o kaçmanın haram olduğunu düşünerek kendisine düşen sorumluluğun idrakiyle geri dönerek öldürülünceye kadar düşmanla çarpışmıştır. Bunun üzerine aziz celil olan Allah meleklere iftiharla şöyle der: Şu kuluma bakın. Benim nezbimde olan mükafatı düşünüp katımda olan cezadan korkarak geri döndü. Öldürülünceye kadar savaştı. bu Davud Cihat 38 2536 Abdülhabir İbni Kays İbni Sabit İbni Kays İbni Şemaz An Ebihi An Ceddihi Adı'yı Allah'u An anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatü Reçerema Ümru Halid adında bir kadın yüzü örtülü olduğu halde gelerek Allah yolunda öldürülmüş olan oğlu hakkında sormak istedi. Ashab'dan biri kadına, sen, yüzü örtülü olduğun halde gelip oğlundan mı soracaksın dedi. Kadın, oğul mu kaybetti isem de hayamı kaybetmedim dedi. vesulullah aleyhissalatu vesselam kadına, oğlun iki şehit mükafatı elde etmiştir dedi. Kadın, bunun sebebi nedir? Ey Allah'ın Resulü! diye sorunca şu cevabı verdi. Çünkü onu ehli kitap öldürdü 997. Şehadet ve şehidin fazileti. Sehn ibn Uhney'i Rabiyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam kim kim Allah'tan şehit olmayı talep ederse Allah onu şehitlerin derecesine ulaştırır. Yatağında ölmüş bile olsa buyurdu. 998 Şehadet ve şehidin fazileti. Ebu Malik el-İshari'i Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdu ki kim Allah yolunda evinden ayrılır. Sonra da öldürülür. Yahut atı veya devesi yere atıp boynunu kırar veya bir zehirli sokar veya yatağında ölür ise. Allah'ın gilediği hangi musibetle ölmüş olursa olsun şehit olarak ölür. 999 Şehadet ve Şehidin Fazileti Ebu Davud'un bir diğer rivayetinde geldiğine göre. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Ey Allah'ın Resulü! Kim cennete gidecek diye sorulmuş. O da şu cevabı vermiştir. Peygamber cennetlidir. Şehit cennetlidir. Çocukken ölen cennetlidir. Diri diri gömülen çocuk cennetlidir. Bin şehadet ve şehidin fazileti. E bunun nasılı? Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam ruhu şehitlerine uğradı ve işte bunlar var ya. Bunlar için şehadet ederim dedi. Ebu Bekir radıyallahu anh, ey Allah'ın Resul, biz onların kardeşleri değil miyiz? Onlar nasıl Müslüman oldularsa biz de Müslüman olduk. Onların cihat etmeleri gibi biz de cihat ediyoruz dedi. Resulullah şu cevabı verdi. Evet söylediğiniz hususlar doğru. Ancak benden sonra ne gibi vidalar çıkaracağınızı bilemiyorum. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ağladı. Ağladı ve sonra yani biz senden sonra yer kalacağız diye esefle